Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün konumuz Darül İslam'ın çeşitleri. Yani İslam yurdu da e, üç kısma ayrılıyor. Alimler bunları üç kısma ayırmışlar. Birincisi Darül Bağî. Yani isyancıların veya haricilerin Darül herhangi bir bölgesinde bağımsız olarak hüküm uyguladıkları yerdir. Yani Adamların normalde İslam'a bir karşıtlıkları yok ama halifeye veya yöneticiye bir karşıtlıkları söz konusu. Bu adamlar ne yapıyorlar? Ayaklanıyorlar. Belli bir bölgeyi ele geçiriyorlar. Burada hüküm sürüyorlar. Ee, bu da nedir? Darül bagi Yani ayaklanmış isyancıların olduğu bölge. Yani ayaklananların İslam'a karşı bir sorunları yok. Yöneticiye karşı bir sorunları var. İkincisi Darül Fısk. Darül İslam'da günahın fıskın yaygın olduğu beldeye denir. İçerisinde Allah-u Teala'ya karşı işlenen günahların çok olduğu beldeyi terk etmek yüz kişiyi öldüren adamla ilgili hadiste ve geçtiği gibi müstahattır. Hadiste adamın başvurmuş olduğu alim kötü yara olarak isimlendirdiği beldesinden ayrılarak salih bir toplumun bulunduğu beldeye gitmesinin ve onlarla birlikte Allah'a ibadet etmesinin tövbesine yardımcı olacağını bildirmişti. Olabiliyor. Bazen İslam devletinin bazı şehirleri, bölgeleri işte daha çok kafirlere yakın olan bölgeler biraz daha günahın çok işlendiği bölgeler olabiliyor. Çünkü niye? Kafirlerle birlikte yaşamak isterse onların bazı adetlerinden etkilenmeyi gerektiriyor. Çünkü e, bir şeyin düzeltilmesi ıslaha kadar kadar zorsa bozulması o kadar kolay. Yani salih bir amel yapmak ya salih olmak biraz daha çaba gerektirirken günahkar olmak veya işte nefsinin arzularını olmak her zaman daha kolay olabilir. yani Sonuçları daha kötü oluyor ama daha kolay Üçüncü kısımda daru ı Zimme, yani zimmet ehlinin e, bulunduğu bölgeye deniyor. E, nedir mesela? Diyelim ki Müslümanlar bir bölgeye yere Orada işte ehli kitaptan e, kafirler var. Bunlar da diyorlar ki Müslüman ol. Adam diyor ki olmayacağım Müslüman. O zaman ciz diyor da, tamam ciz diyor. diyeyim. Yani belli bir vergi ödüyor sana. Bunun karşılığında orada kalıyor. Kendi dinini yaşayabiliyor ama sana bağlılık gösteriyor. İşte bunların bulunduğu bölgelere de dar-ı Zimmet ehlinin bölgesi diyor. Mesela bu Müslümanlarca fethedikten sonraki Hayber'in durumu e, bu şekilde. Yani çoğunluk Müslümanlardan oluşmamasına rağmen e, işte Darul İslam. Ama Darul İslam'ın hangi kısmı? Darul Ehli Ehl Zimmet kısmı. Bunun özelliği e, Muhammed İbni Hasan'ın ifade ettiği gibi şö şöyledir. Ordu komutanı düşman şehirlerinden birisini kuşattığında bir kısmı Müslüman olduklarını söylerler. Bir kısmı da zimmet ehli olup evlerimizden ayrılmayız Eğer er Müslümanlar dışında dışarıdan gelecek olan saldırıya karşı savaşta onları desteklemeye ve İslam hükümleriyle hükmetmek için Müslümanlardan bir kısmını oraya da bırakmaya güç yetirecek durumda iseler emirin böyle yapması gerekir diyor. İmam Serahsi diyor ki bunun sebebini açıklıyor. Çünkü onların ülkelerinde Müslümanların kanunlarını uygulamak mümkündür. Müslümanların kanunlarının uygulanması ile birlikte o ülke Müslüman ülkesi olur. E, Dolayısıyla e, İmam Orayı Darülislam topluluğu da ehli i yapar diyor. Biz demiştik yani bir ülkede çoğunluğun e, bulunduğu din o ülkenin e, nitelendirilmesinde etken değildir. E, etken nedir? Gücün ve kudretin olmasıdır. Yani bir ülkede Müslümanların çoğunlukta olması oranın İslam ülkesi olması için yeterli değildir. Tıpkı kafirlerin çoğunlukta olması da oranın e, kafir ülkesi olduğu e, için yeterli olmadığı gibi yönetime bakılır. İşte Hayber'de mesela nedir? Çoğunluk Müslüman olmamasına rağmen Müslümanların kurallarına uyuyorlar, kanunlarına boyunluyorlar ve Müslümanların e, himayesi altına giriyorlar. Bu yüzden nedir? Buralar Yani e, ehl ehlini zimmedir. Yani zimmet yurdudur. çeşitlerini yurdudur. Tekrar etmek gerekirse Darül Bağ isyancıların ülkesi, Darül Fısk günahkarların ülkesi denilen bölge, Darül Ehl Zimme, e, Zimmet Ehli'nin ülkesi e, bunlar e, da İslam yurdunun, İslam ülkesinin üç kısmını içeriyor.